Allahumma salli ve sellim ve barik ala abdike ve rasulike muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Amma ba'd Bugün 22-22 Ekim 2011 Cumartesi Cinsel ilişki Bağlamında Gusül Meseleleri derslerimizin dördüncü dersi. Ee, bir iki tembihat var. Birincisi Zannedersem bundan önceki derste yani en son derste bu ders için son ders dedik. Ama bunun dersten sonra bunun istişaresini yaparız. Çünkü eksik kalan bazı meseleler var. Onlar bu derse yetişmeyeceğini zannediyorum. O yüzden dersi uzatalım mı? Beşinci veya altıncı ders olarak. Onu dersten sonra istişare ederiz inşallah. İkincisi de inşallah bugün soru almayacağım dersten sonra. Çünkü e, e, hakikaten bayağı bir rahatsızım. E, o yüzden inşallah... Ee, soru almayacağım. Dersten sonra çıkacağım inşallah. Evet. İnşallah konumuza giriş yapalım. Ee, bugünkü dersimizde iki konu üzerinde duracağız inşallah. Ee, birinci meselemiz Birinci meselemiz kişinin hanımı hayızdan, adetten temizlendiğinde ne zaman kocası cima yoluyla bu kişiden, hanımından faydalanabilir? İkinci meselemiz de gusül alma şekliyle alakalı olacak. Tavsilatlı bir şekilde. Şimdi dediğimiz gibi birinci, birinci meselemiz bir erkeğin hanımı hayızdan temizlendiğinde bu erkek hanımından ne zaman faydalanabilir? Şimdi alimler bu meselede ihtilaf etmişlerdir. Bazı alimlere göre Kadın hayızdan kesildiğinde gusül etmeksizin sadece gusül etmeksizin sadece fercini yıkaması yeterlidir kocasının kendisiyle cima yapabilmesi için. Birinci görüş budur. Eşinin ona cima yoluyla yaklaşması helaldir. Yani kadın düşünün vakti geldi ve hayız oldu. Altıncı gün tamamıyla kan kesildi. Ta ki en son o beyaz e, akıntıyı görünceye kadar bekledi ve tamamıyla hayızdan kesildiğine kanaat getirdi. Ve yıkanmadan, hayız kesildi, kan kesildi. Ancak yıkanmadan önce kocası kendisiyle cima edebilir mi? Cima yoluyla kendisinden faydalanabilir mi? Evet, birinci görüşe göre faydalanır. Birinci görüşe göre, ki bunlar küçük bir kısımdır alimlerden. Bu görüşe göre hiç kadın gusül etmeden önce de kocasının kendisiyle cima etmesi için hayız kanının tamamıyla kesilmesi yeterlidir. Birinci görüş budur. İkinci görüşe ise ki bu cumhur ulemanın görüşüdür. Kadın hayızdan kesildiğinde ta ki gusül edinceye kadar kocasının kendisine cima yoluyla yaklaşması helal değildir. Yani bir kadın düşünün vakti geldi, hayız oldu. Sonra hayız kesildi ve tamamiyle kan durdu ve beyaz akıntıyı da gördü en son. Yani tamamıyla bundan emin oldu. Kocası bununla cima etmek isterse bu kadın ta ki guslediğinceye kadar cima etmesi bu erkeğe helal olmaz.'' Yani cima edebilmesi için ayrıyetten kanın kesilmesi dışında ayrıyetten gusül etmesi gerekir. Ki bu da cumhur ulemanın görüşüdür ki Malikiler, Şafiler ve Hanbeliler de bu görüştedir zaten. Bunlar delil olarak diyorlar ki yani gusül etmesi gerekir kocasının kendisiyle cima edebilmesi için. Bu görüşü savunanlar ki cumhur dedik alimlerin çoğunluğu bu görüşte. Delil olarak diyorlar ki Allah Sübhanahu ve Teala ne buyuruyor? Yeselunake anil mahir sana hayızdan sorarlar. Sana kadınların hayız halinden, ay halinden sorarlar. Kul huwa eden de ki o bir ezadır. Fa'tezilun nisa e fil mahir hayız zamanında kadınlarınızdan ne yapın? Çekilin. Ve la takrabuhunna hatta yethurna. Temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. Yani kan kesilinceye kadar ya onlara yaklaşmayın. Feiza tatahharna فَأَتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّٰهِ Temizlendiklerinde de Allah'ın size emrettiği yerden onlara yaklaşın. Temizlendiklerinde de Allah'ın size emrettiği yerden onlara yaklaşın. Diyorlar ki, bu ayet açıkça gösteriyor ki kadın, hayızı kesildikten sonra, ta ki gusül edinceye kadar eşi kendisine cima yoluyla yaklaşamaz. Delilleri bu ayet ve bu ayet gayet açıktır diyorlar. Cumhur ulemanın görüşü de budur. Ve yine buna delil olarak icma da Bazı ilim ehli kimseler diyorlar ki hatta bu konuda icma da var, icma da diyorlar. Ancak Allahu Alem, ilim Allah'ın katında bu konuda raci olan birinci görüştür. Her ne kadar bu çok azınlık bir ilim ehli tarafından tercih edilse de, Allah-u Alem bu konuda racı olan birinci görüştür. Yani bir kadın hayızı kesilip de ferci, sadece fercini yıkaması, gusül etmeksizin sadece fercini yıkaması, kocasının kendisine yaklaşması için yeterlidir. Gusül etmesi şart değildir. Hayız kanının tamamıyla kesilmesi, kocasının kendisine kendisiyle cima etmesi için yeterlidir. Ki bu meşhur görüş değildir dediğim gibi ancak racih budur tercih edilen görüş Allahu alem budur. Şu sebeplerden dolayı bu görüş daha tercihe şayandır. Onu söyleyelim. Şimdi öncelikle asıl olan helal olmasıdır. Haramdır diyen delil getirir. Yani asıl olan bir erkeğin hanımından faydalanması helaldir. Her kim haramdır derse o delil getirir. Mesela Allah Azze ve Celle hanımlar sizin taralarınızdır. Dilediğiniz yerden onlara yaklaşın diyor. Umum olarak bir yaklaşmayı cevaz görüyor. Biz naslara baktığımızda işte oruçluyken yaklaşmak yasak vesaire. İşte hayızlıyken yaklaşmak yasak vesaire. Bu türlü naslar var evet yasak. Ancak hayız kesildikten sonra kanı kesildikten sonra kocasının ondan fazla ondan faydalanması için gusül şartını koşmak için delil gerekir. O yüzden Allahu alem racı olan birinci görüştür. Kadının gusletmesi şartı yoktur. Delil de asıl olan helal olmasıdır, haram diyen delil getirir. İkinci olarak diyeceksiniz ki belki bunların getirdikleri ayet vardı özünce. Tamam, getirdikleri ayete gelince şöyle cevap veririz onları. Şimdi Allah Subhanahu ve Teala ne buyuruyordu? Getirdikleri ayet neydi delil olarak? Sana hayızdan suhrarlar. De ki o bir ezadır. O dönemde diyor Allah subhanehu ve teala kadınlarınızdan uzak durun. Temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. Şimdi devamen diyor ki ayette tatahhur ettikleri zaman yani bu ikinci görüşe göre yaklaşamazsın görüşüne göre guşül ettikleri zaman onlara yaklaşın ayetini getiriyorlar. Yani ikinci görüş neydi ikinci görüş? Bizim Tercih etmediğimiz görüş neydi? Hayız kanı kesildikten sonra gusül etmesi gerekir. İşte bu görüş ayette geçen tatahur yani temizlenme kelimesini gusül etme olarak açıklıyorlar. Sorun burada zaten. Gusül etme olarak açıkladıkları için bu tatahur kelimesini, ayetin manası ne olmuş oluyor onlara göre? Sizin hanımlarınız hayızdan kesildikten ve tatahur ettikten yani gusül ettikten sonra yaklaşın oluyor. Ve bu da onların görüşünü desteklemiş oluyor. Ancak ayette geçen tatahur yani temizlenme kelimesini sadece gusül etmeyle açıklamak, bakın kardeşler, buraya dikkat etmek gerekir. Diyoruz ki ayette bunların gusül diye ta, ne, tabir sahise açıkladıkları tatahur kelimesi yani bu temizlenmedir bunun karşılığı temizlenme kelimesini sadece gusül etmeyle açıklamak Tatahur kelimesinin anlamını sadece gusül etmek olarak açıklamak eksik bir açıklamadır. Bu kelimenin yani ayette geçen tatahur temizlenme kelimesinin içerdiği anlam sadece gusül etme anlamı değildir. Ayette geçen tatahur kelimesinin yani temizlenme kelimesinin anlamı sadece gusül etmek değildir. Evet. Tatahur kelimesinin içerdiği anlamlardan bir tanesi gusletmektir. Onu inkar etmiyoruz. Evet anlamlardan bir tanesi gusletmektir. Ancak bu... E, nerede kalmıştık? Ha, e, demiştik ki... Evet demiştik tatahur kelimesinin kapsadığı içerdiği anlamlardan bir tanesi gusletmektir. Ancak işgal olan şurası kardeşler tatahur yani temizlenme kelimesinin tek anlamı değildir gusletmek. Biz kabul ediyoruz. Evet, tatahhur kelimesinin içerdiği anlamlardan bir tanesi gusletmektir. Ama sadece gusletmek tek anlamı, yani tatahhur kelimesinin tek anlamı değildir. Ayette geçen tatahhur, temizlenme kelimesinin birden fazla anlamları vardır kardeşler. Sorun burada. Tatahhur kelimesinin birden fazla anlamları vardır. Çünkü bu kelime bakın, dikkat edin. Çünkü bu kelime yani tatahhur kelimesi, el elfâz ül olan lafızlardandır. Müşterek lafızlardandır. Arap dilinde böyle derler. Bunu daha kolay anlamanız için şöyle söyleyeyim. Yani tatahhur kelimesi tek bir lafız olup birden fazla anlam içeren kelimelerdendir kardeşler. Mesela Türkçedeki yüz kelimesini düşünün. Yüz kelimesi. Bir insan dese ki yüz kelimesinin anlamı nedir? Deriz ki yüz kelimesi müşterek lafızlardandır. Yani tek bir lafız olup birden fazla anlam içer, anlamı vardır. Mesela rakam olarak yüz vardır. İşte suda yüzme emri olarak yüz vardır. İşte rakam olarak yüz vardır. İnsanın uzvu olarak ne? Yüz vardır vesaire. Şimdi ayette geçen işte tatavhur kelimesi de müşterek lafızlardandır. Yani tek bir lafız olup birden fazla anlamı vardır. Şayet cumhur ulemanın dediği gibi biz burada tatahuru gusül diye açıklamak açıklarız dersek bu tatahur kelimesine eksik bir anlam yüklemek olur. Mesela tatahur kelimesinin anlamlarından bir tanesi bu alimlerin dediği gibi dedik ki gusletmektir. Ama aynı zamanda da bu anlamlardan bir tanesi de kiri izale etmektir. Tatahur kelimesinin anlamlarından bir tanesi gusletmektir ancak... Bu anlamlardan bir tanesi de kiri izal etmektir. Yine bu anlamlardan bir tanesi abdest almaktır. Yani tatahur kelimesi öyle bir kelimedir ki içerisinde birden fazla anlam vardır. Ve Arap dilinde tek bir kelimenin birden fazla anlamı varsa o kelimeye müşterek lafız denir. Ortak lafız. Neden ortak lafız denir buna? Yani ortak birkaç anlam içermektedir. Tatahur kelimesi de birden fazla anlam. Neden bu ayette... Abdest anlamını almıyoruz. Neden bu ayette kiri izale etmek ki o da ferci yıkamaktır dedik? Almıyoruz. Sadece guslu alıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla da bu kelimenin diğer anlamlarını biz terk edip de sadece tek bir anlamını ayete verirsek ayeti bu kelimenin tek anlamıyla açıklarsak eksik bir açıklama yapmış oluruz. O yüzden sen ayeti ele alıp da mesela alalım ayeti eline ele temizleninceye kadar Onlara yaklaşmayın ayeti. Sonra diyor ki tatahhur ettiklerinde de yani temizlendiklerinde de onlara yaklaşın ayetindeki bu tatahhur kelimesini sadece gusletme ile açıklarsan o kelimenin içermiş olduğu o daha geniş anlamını atmış olursun, daraltmış olursun. O kelimenin tabir sahihse hak etmiş olduğu anlamı tam olarak vermemiş olursun. O yüzden biz ayette geçen tatahhur kelimesine tam anlamını ve tatahur kelimesine tam anlamını verdiğimizde yani tatahur kelimesine hak ettiği anlamı verdiğimizde kardeşler ayetin anlamı şu şekildedir. Bakın. Yeselunake anil mahid. Sana hayızdan sorarlar. Kul huve azan de ki o bir ezadır. Fa'tazilun nisa'e fil mahid. Hayız halinde onlardan uzak durun. Ve la taqrabuhunna hatta Temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. Sonra bakın fe iza ne. işte burada tatahur kelimesi geliyor. Cumhur nasıl tercüme etti? Tatahhur ettikleri zaman yani gusl ettikleri zaman. Halbuki biz ne dedik? tatahhurun sadece bir anlamı yok. O yüzden biz bütün anlamlarını umum olarak almak zorundayız. Ayette diyor ki Tatahhur ettikleri vakit yani gusl ettikleri veya abdest aldıkları veya fercini yıkadıkları vakit Allah'ın emrettiği yerden onlara yaklaşın. Bu üç anlamda ayette var. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki hanımlarınız sizin kanı kesildiği zaman eşlerinizin hayız kanı kesildiği zaman tatahur etmeleri gerekir. Eğer tatahuru ederlerse onlara yaklaşın. Ama tatahhur ne demek? Tatahurun anlamlarından bir tanesi gusletmektir. O zaman ettiği zaman yaklaşabilirmişiz. Veya tatahurun anlamlarından bir tanesi abdest almaktır. O zaman ha hanım abdest almazsa şey etmezse, sadece abdest alsa ben yine onunla Cima edebilirim demektir. Eğer e, sadece fercini yıkarsa yani kiri izale ederse, hayızdan kalan eseri izale ederse yine kocası ona yaklaşabilir demektir. Çünkü el-elfazul muşterekelerde yani tek bir kelime olup birden fazla anlamları olan kelimelerde kayda şudur. Eğer bu kelimeler birbirine zıt değilse yani hepsine hamledebiliyorsan, Asıl olanın hepsini hamletmektir. Çünkü bir insan dese ki ben üç manadan, bu üç manadan sadece bu alırım, Ebru der ki abdestini niye almıyorsun? Birisi derse ki ben abdesti alırım, Ebru der ki neden kiri izah almıyorsun? Ve hiçbiri birbirine karşı herhangi bir delil burada sunamaz. Çünkü bir kelime üç anlamı var. Nereden bileceksin hangisi? O zaman umumdur üçünü birden alacaksın. O yüzden Allahu alem. Bu ayet, bu ayette racı olan, bu ayetin tefsirinde racı olan. Kadınlarınızın kanı kesildiğinde ve tatahhur ettiklerinde ki o tatahhur gusletmeleri ya da abdest almaları ya da kan kirini, hayız e, lekelerini vesaire izale etmeleridir. O yüzden bu üçünden hangisini yaparsa yapsın bu caizdir. Bakın mesela Ayşe radıyallahu anh'tan gelen rivayete Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne, ne buyuruyor? Bakın kardeşler bu aslında... Bu rivayet ve buna benzer rivayetler vardır. Bu rivayet aslında meselemizle alakalı kilit noktalardan bir tanesidir. Bakın mesela Ayşe radıyallahu gelen rivayette nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bu özellikle bu hadisin lafzına iyi dikkat etmeniz gerekir ki söylediğim bu demin az önce getirdiğim illetleri daha iyi anlamanız için. Bakın nebi diyor ki, diyor ki, sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Ayşe radıyallahu rivayet diyor ki enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem emra bil mesacid en tubna duvari ve an tutahhar ve, ve tutayyib diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem duvarlarda duvarları te, tefsir etmiyorum duvar kelimesini çünkü o çok tartışmalı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem duvarlarda diyelim ki bazı işlek yerlerde diye tercüme edelim Nebi sallallahu aleyhi ve sellem işlek yerlerde mescitler yapılmasını onların bakın mescitlerin tatahur edilmesini ve güzel kokular sürülmesini emretti Bakın dikkat edin, mescitlerdeki kirlerin temizlenmesini tatahhur kelimesiyle ifade etmiştir Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi biz mescitlere gusül mü ettireceğiz? Yani ağzına burnuna su vereceğiz de, bir normal namaz abdesti gibi abdest aldıracağız da, başından aşağı üç defa su mu dökeceğiz mescidin? Gusül ettireceğiz? Hayır. Mescitteki kirleri ne yapacağız? Mescitteki kirleri izale edeceğiz ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem mescitteki kirleri izale etmeye, yi tatahhur ki o ayette geçmişti o tatahhur kelimesi. Tatahhur kelimesiyle bunu ne yapmıştır Nebi sallallahu aleyhi ve sellem? ifade etmiştir. O yüzden biz bu nasla da anlıyoruz ki tatahhur kelimesinin anlamlarından bir tanesi sadece gus, anlamı sadece gusletmek değil bilakis gusletmek tatahhur kelimesinin anlamlarından sadece bir tanesidir. Ve bu tatahhur kelimesinin anlamlarından bir tanesi de kiri izah etmektir. Bir tanesi de abdest almaktır. Ha, zikrettikleri icmaya gelince ki bunlar icmayı da zikretmişlerdi kadının gusletmesi için şart olarak. Mesela bu icmaya zikredenlerden bir tanesi şu anda aklımda olan İbni Kesir var. Tefsirinde rahimallah. Bu icmayı zikretmişlerdir gusül şartı için. Ki dedik bu onların delillerinden bir tanesi. Allahu alem bu konuda icma sabit değildir. İcma yoktur bu konuda. Çünkü kaydedir. Eğer bir imam icmayı zikreder de, icmayı ee, başka muhakkik alimlerden de ilim ehli kimselerden de ihtilaf zikredilirse asıl olan orada icmanın tahakkuk etmemesidir. Mesela biz İmam Taberi'nin tefsirine baktığımızda İmam Taberi bu konuda ihtilafı zikretmiştir. Bu konuda icma yoktur. İbni Hazım da mesela ihtilafı zikretmiştir muhallasında. Seleften nakiller vardır mesela Musannif İbn Ebi Şeybe'ye baktığımızda. O yüzden Allahu Alem bu konuda racı olan icma olmamasıdır. Ve racı olan dediğimiz gibi Birinci görüştür. Yani sadece kadının fercini yıkaması veya abdest alması yeterlidir. Ki bu bir cihetten de bir nimettir. Bazı noktalarda bu tercih aynı zamanda bazı noktalarda nedir? Bir nimettir. Bazı meşakkatleri ortadan kaldırıyor elhamdülillah. Mesela düşünün kadın hayızdan kesildi yıkanıyor. Ne oluyor mesela? E, hayızdan kesildi eşi cima etmek istiyor. E, kadın ne yapmak zorunda? E, i̇kinci görüşe göre. E, gust etmek zorunda. E, gust ediyor. Ondan sonra sen cima ediyorsun. Kadın gidecek bir daha gust edecek mecburen. Ne oluyor mesela burada bir meşakkat gündeme, meşakkat bazı zamanlarda meşakkat gündeme gelmiş olabiliyor. Yani mesela özellikle çok zor zamanlarda veya vaktin dar olduğu zamanlarda vesaire. Yani mesela basit bir örnek, erkek sefer edecek uçağı var. E, hanımı hayız. E, tam uçağı var, gidecek evden çıkacak. Bir de bakıyor ki hanım hayızdan kesilmiş atabiliyor muyum? Onun için bir nimet. Şimdi beklese ki hanımı gusletecek, ondan sonra cima edecek kendi. Yok. Sonra bir de kendi ayrıyetten gusletecek evden çıkması için, uçağa gitmesi için. Mesela bir örnek. Na, ne olur? Hanımı e, fercini yıkar, kocası onunla cima yoluyla ilişkiye girer, ondan sonra guslünü eder gider. Yani bir sürü örnek verebilirsin. Mesela seferden gelmiştir kocası. Hayız bulmuş hanımını mesela. Zaten seferde o kadar beklemiş. Bir de gelmiş hanımını hayız bulmuş. Ondan sonra bekliyor, kan kesilsin, kesiliyor. Bir de ilişkiye girmesi için guslu beklesin. Yani e, bu, bu meşakkat, bu da bir meşakkat, bunu da ortadan kaldırıyor. Ha diyebilirsiniz, ya o kadar beklemiş, bir saatte guslu beklesin ama yani sonuçta burada bir meşakkatı kaldırma söz konusu. Biz ona bir şey demiyoruz. Tabii beklerse beklesin. Ama sonuçta burada bir e, kolaylık söz konusu ki bazı erkeklerin mesela e, Allah subhanahu ta'nın e, verdiği e, şeyden dolayı mesela normal erkekten fazladır mesela cinsel ses kesesi. Bu onlar için de meşakkat da olur beklemek. Onu da ortadan kaldırıyor. Yani birçok daha birçok daha örnek verebiliriz. Ha biz tabii ki diyoruz ki yıkanması daha eftaldir. Bu bu şüphesizdir. Hem ihtilaftan kurtulmuş olursun. Ha, ama bu demek değildir ee, bazı noktalarda ki bazı noktalarda bu kolaylığı almayacaksın. Tabii ki burada gusletmesi daha eftaldir hem temizlik açısından daha iftaldir ne bileyim hem vücutta rahatlama olur hem bu vücuda canlılık veriyor yıkamak hem kadın için daha verimli olur hem kocası için bu daha verimli olur vesaire o ayrı ben ona bir şey demiyorum ama racı olan Allah Alim böyle bir şartiyet söz konusu değildir tartışılan nokta şartiyet olup olmamasıdır o yüzden biz o yüzden biz mesela ee, baktığımızda naslara Baktığımızda naslara mesela e, kolaylığa götüren e, naslar var ama bu kolaylığa götüren naslar e, sadece senin e, akıl yoluyla yaklaşarak e, meseleleri elde ede edebileceğin anlamına gelmez. Ayrıca nasların da bir cehetten bunu ne yapması bunu desteklemesi gerekir. O yüzden Allahu alem, Allahu alem racı olan e, birinci görüştür. Şimdi ikinci meselemiz ki bu e, Son meselemiz bu başlıkla alakalı. Gusül alma şekli. Şimdi şöyle bir giriş yapalım gusül alma şekline. Şimdi gusül almanın gusül almanın iki şekli, iki sıfatı vardır. Gusül almanın iki şekli, iki sıfatı vardır. Mesela birinci sıfatı kemal sıfatıdır kardeşler. Gusül almanın iki e, sıfatı vardır, iki şekli vardır. Birincisi kemal sıfatıdır. Yani ne demek kemal sıfatı? Bu Gusülde hem guslün vaciplerine hem de müstahaplarına riayet ederek tam bir gusül ediyorsun. Yani tam sünnetlerine, müstahaplarına, vaciplerine uyarak tam anlamıyla bir gusül yerine getiriyorsun. Buna bu birinci sıfattır ve buna kemal sıfatı en iyi en yüksek sıfat denir buna. Ve sıfatı şu şekildedir. Şimdi böyle madde madde gidebiliriz. Mesela bir öncelikle niyet edilir. Öncelikle niyet edilir. Mesela cünüpsün. Bu cünübü kaldırma niyetiyle gusledersin. Ve bu niyet tabi kalple olur. Bu niyet ne? Kalple olur. Yani ne yaptığının bilincinde olman zaten senin niyetindir. Giriyorsun yıkanmaya. Sen niçin girdin oraya? O mekana, yıkanacağın mekanı niçin girdin? Onun bilincinde olman senin niyettir. Gusl etmek için girdin. Bunun bilincinde olman senin için Niyettir. O yüzden dediğimiz gibi birincisi niyet getireceğiz ve niyet kalpli olur. Sonra ikincisi ki burada biraz sorun var besmele meselesinde ama biz onu söyleyelim. İkinci olarak besmele getirirsin. Üç, şöyle yaparsın. Besmele getirdikten sonra veya madde madde demeyeyim direkt anlatayım belki daha düzgün olur. Madde madde kesik olabilir. Deriz, dedik ki niyet eder kişi. Sonra niyet ettikten sonra bu niyet kalpli olur. Niyet ettikten sonra besmele getirir. Besmele'den sonra ellerini üç defa yıkar. Eğer bu aldığın gusül, cuma gusülü veya diğer gusüller değil de, bakın önemli bu. Eğer bu aldığın gusül, cuma gusülü veya diğer gusüller değil de, cünüplük sebebiyle alınan gusül ise, erkek daha sonra ne yapar niyet alıp ellerini üç defa yıkadıktan sonra? Cünüplük için aldığı gusül ise bu. Erkek zekerini ve zekerinin etrafını ve vücudunun diğer yerlerine isabet etmiş olan cünüplük eserini sol eliyle yıkar. Kadına gelince kadın da aynı şekilde fercini ve fercinin etrafını ve vücudunda cünüplük eseri bulaşmış yerleri sol eliyle yıkar. Sonra sol elini yere vurarak veya toprak veya bir taş vurarak ne yapar elini yıkar. Veya günümüzdeki ki Nebi Selleme o şekilde yapmıştı günümüzdeki gibi topiak veya günümüzdeki gibi toprak yerine geçen mesela ne işte sabun gibi temizlik maddeleri ile elini yıkayabilir. Veya yoksa işte Nebi Selleme'nin yaptığı gibi veya o dönemde yapılan gibi ellerini taşa vurarak ne yapar elini yıkar. Sonra namaz abdesti gibi tam bir abdest alır. Bakın namaz abdesti gibi tam bir abdest alır. Ancak burada parantez arasında şunu söyleyeyim. Bu namaz abdesti gibi abdest alma meselesinde hem Ayşe radıyallahu anha'dan hem de Meymune radıyallahu anha'dan gelen rivayetler var. Tam bir abdest alma. Ayşe radıyallahu anha'dan gelen rivayette dikkat edin. Ayşe radıyallahu anha'dan gelen rivayette bu namaz için abdest Alma var ya namaz abdesti gibi pardon namaz abdesti gibi abdest alma var ya işte Ayşe radıyallahu Allah'tan gelen rivayette ayakları yıkamakla birlikte tam abdest alması var. Ayakları yıkamakla birlikte tam bir abdest alması var hadisinden hadisinde. Meymune radıyallahu anh'dan gelen rivayette ise namaz abdesti gibi abdest alıyor ama sadece ayaklarını yıkamıyor ayaklarını yıkamayı guslün sonuna bırakıyor. Ayaklarını yıkamayı guslün sonuna bırakıyor. Yani niyet getiriliyor. Eller 3 defa yıkanıyor. Sonra ee, işte cünüplük eseri eseri ferç etrafından vücuttan temizleniyor. Ondan sonra namaz abdesti gibi abdest alıyor. O abdesti alırken Ayşe radıyallahu anı hadisinde tam bir abdest var. Yani ayakları da yıkan yıkıyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Meymuni hadisinde ise tam bir abdest alıyor İşte elleri yıkıyor vesaire. Başına mez kolları vesaire. Ama ayaklarını ne yapıyor? Guslün sonuna bırakıyor. Allahu alem burada ya deriz ki her ikisi de sünnet. Yani ha ayaklarını yıkarsın ha da guslün sonuna bırakırsın. Her ikisi de sünnet. Ya bunu deriz. Veya bazı alimlerin dediği gibi eğer mekan yıkandığın bölge temiz ise ayaklarını yıkarsın ki günümüzde zaten temiz oluyor. Neden? Çünkü orada zaten e, pis sular deliye akıp gidiyor. Eskisi gibi değil. Ancak pis su birikiyorsa orada yani öyle bir yerde yıkıyorsun ki suyun gittiği bir nokta yok ve sular birikiyorsa işte o zaman ayaklarını sona bırakırsın. Bazı alimler böyle diyor. Sonra devam ediyorum gusle. Sonra ne yaparsın? Namaz abdesti gibi abdest aldıktan sonra başına suyu dökerek suyu saç diplerine iyice ulaştırırsın. Yani saç diplerine iyice suyu ne yaparsın? İyice suyu yedirirsin. Sonra başından aşağı üç defa su dökersin. Başından aşağı üç defa su dökersin. Sonra da bütün bedenine bakın kardeşler su dökersin. Bütün bedenine ne yaparsın su dökersin. Bedenine bakın dikkat edin bedenine üç defa su dökmeye gelince dikkat edin başa ne dedik başa üç defa su dökersin sonra bedenine su dökersin. Bedenine su dökersin lafzımızda üç kere dökme diye bir şey yok. O yüzden bedenine üç defa su dökme Allahu alem racı olan bu meşru değildir. Evet başından aşağı üç defa su dökersin ama önemli genelde bizim toplumda da bilinen bir de bedenine de ayrıyetten üç defa su dökersin ama Allahu alem raci olan bu meşru değildir. Üç defa su dökmek baş baş olayında vardır başa dökerken vardır baştan döküyorsun vücuda vücuda doğru. Burada üç defa vardır. Ki o bile tartışmalı ki bu tartışmaya girmeyeceğim. Ancak vücuda gelince Allahu alem razi olan üç defa dökme diye bir şey yoktur. Üç defa başına döktükten sonra bütün bedenini yıkarsın. Bunu üç defa yapma diye bir şey yok ki İbnü Teymiye rahimullah da bunu tercih etmiştir. Sonra, sonra en son ne yaparsın? Eğer ayağını yıkamayı sona bırakmışsan, ayağını yıkamayı sona bırakmışsan. Yıkandığın yerden biraz kenara çekilip ayaklarını da yıkarsın ve son olarak da bazı alimlerin dediği gibi abdestten sonraki okuduğun o dua var ya Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu dersin ve böylece tam bir kamil bir gusül etmiş olursun. Yani guslün tüm vaciplerini ve müstahaplarını yerine getirerek tabir sahi ise mükemmel bir gusül etmiş olursun. Mükemmel bir gusül etmiş olursun. Bu sıfatın yani anlatmış olduğumuz bu kamil guslün sıfatının delili kardeşler. Şimdi baştan sona anlattık bir sıfat. Bu Dedik ki bu kamil guslün sıfatı. Bunun delili dediğimiz gibi Ayşe ve Meymune radıyallahu anhuma'dan gelen hadislerdir kardeşler. Mesela Ayşe radıyallahu anh diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor cünüplükten yıkandığı zaman evvela ellerini yıkardı. Bakın biz ne anlattık başta ellerini yıkarsın diye değil mi? Sonra ne dedik? Suyu sağ eliyle bakın sağ eliyle sol eline boşaltır ve fercini yıkardı. He, kafanızı karıştırmasın ya Resulullah için nasıl fercler? Evet erkeğin şer'i anlamda Arap dili edebiyatında maruftur. Erkeğin zekerine de ferc demek caizdir. evet. O yüzden o kafanızı karıştırmasın. Sonra diyor ki suyu sağ eliyle sol eline boşaltır ve fercini yıkardı. Yani Resulullah zekerini yıkardı. Sonra bakın namaz, abdest, namaz için abdest aldığı gibi abdest alırdı. Bakın buraya kadar neleri anlattık? Ellerini yıkaması var. Sol eliyle ne yapması var? Fercini yıkaması var. Sonra namaz abdesti gibi abdest alması var. Sonra devam ediyor. aşağıda diyor. diyor ki sonra suyu alır. Ve parmaklarını saç köklerine sokar. tamamiyle suyun ulaştığına kani oluncaya kadar başını yıkardı. Biz nasıl anlattık dedik ki saç diplerine su yedirecek. Bakın bu hadisin burasında. Tamamiyle suyun ulaştığına kani oluncaya kadar başını yıkardı. Sonra suyu eline toptan alır ve başının üzerine bakın lafıza dikkat edin. Başının üzerine üç defa bolca dökerdi. Demek ki baştan üzere. Üç defa dökme diye bir şey söz konusu. Sonra dikkat edin, vücudun kalan yeri üzerine su akıtırdı. Dikkat edin, üç kere falan yok. Ama başı zikrederken üç kere var. Bir de Meymune radıyallahu anh'a hadisini inceleyelim. Çünkü orada olan birbirini tamamlıyor. Meymune radıyallahu anh'a hadisine bakalım. i̇bn Abbas anlatıyor. Diyor ki radıyallahu anh'a, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme diyor ben cünüplükten yıkanması için suyu getirdim diyor. Ki bunlar hep muttefakun aleyh hadisleridir. Bu söylediğim ikisi de işte, Bukhari Müslüm hadisleridir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme cünüplükten yıkanması için suyu getirdim. Evvela ellerini bakın iki yahut üç defa yıkadı. Bakın Ayşe radiyallahu anh'ta sayı yok. Ama biz ne dedik üç defa yıkar bakın burada lafız onu tamamlıyor. İki yahut üç defa yıkadı. Sonra elini kaba sokarak oradan su aldı. Sonra bunu ferci üzerine döküp orasını sol eliyle yıkadı. Bakın yine sol eliyle yıkamı var. Bizim anlattığımız gibi. Sonra sol eliyle yere vurdu. Ne dedik veya yere vurma yerine sabun dedik. Ve elini sert bir şekilde sürtüp ovaladı. He, sert bir şekilde sürtüp ovalaması neye delalet? Demek ki taşa vurmaktaki niyet eldeki o bulaşmış kiri, bulaşma ihtimali olan kiri temizlemek demekmiş. O yüzden biz dedik sabun bunun yerine geçer. Buradaki illet onu gösteriyor bakın. Sonra sol eliyle yere vurdu ve elini sert bir şekilde sürtüp ovaladı. Sonra bakın namaz abdesti gibi abdest aldı. Sonra avuç dolusu suyu üç defa başı üzerine döktü. Bakın yine üç defa başı üzerine dökme var. Sonra bedeninin kalan yerlerini yıkadı. Yine, yine ne? Yine burada e, üç defa, yani bedeni üç defa yıkama diye bir lafız ziketmiyor. Sonra diyor ki, bakın Meymune hadisinde, Akibu Ayşe radıyallahu anh hadisinde yok bu lafız. Sonra bu yerinden ayrıldı ve ayaklarını yıkadı. Sonra bu yerinden ayrıldı ve ayaklarını yıkadı. Biz Ayşe radıyallahu anh hadisinin zahirine baktığımızda namaz abdesti gibi abdest aldığında gusül içerisinde ayaklarını yıkamış. Çünkü namaz abdesti gibi abdest alıyor ama Meymune hadisine baktığımızda radıyallahu anha sonra diyor ayrıldı, yıkandığı yerden ayrıldı. Yani 2 3 adım böyle kenara çekildi ve ayaklarını yıkadı. Peki burada ne yapacağız? Allahu alem. Deriz ki burada ya bu tenevvuat babındandır. Yani ister bazen ee, ayaklarını yıkarsın bazen bugusün sonuna bırakırsın ya bu şekilde yaparsın ya da eğer bazı alimlerin dediği gibi ki bu Ahmet e, İbnu Hambel Rahimlah Ahmet İibbni hamber Rahim bunu söylüyor bu ee, Ahmet İbni hamber e, Rahim şunu söylüyor diyor ki eğer bulunduğum bölgeden suyun gideceği o vücudundan akan giden suyun gideceği bir yer yoksa o zaman diyor kenara çekilirsin en son. Çünkü ayaklarının etrafında hep osular birikmiş olacak. Ama varsa diyor e, kenara çekilirsin ve ayağını yıkarsın. Ama e, suyun gideceği bir yer varsa zaten orada bir pis su birikmeyecek demektir. O zaman abdesti alırken ayağını sona bırakmaya yani güçlünün sonuna bırakmaya gerek yok diyorlar. Allahu Alem. Evet e, kardeşler bütün bu anlattıklarımız ne? Guslün ilk sıfatına bir tanesi yani ilk sıfatından bir tanesi olan ne? Kamil guslün sıfatına delildi bu anlattıklarımız. Hem kamil sıfatı biz tarif ettik hem delilini söyledik. Bu kamil guslün kamil sıfatına nedir? Kamil sıfatına delalettir. Şimdi guslün ikinci sıfatı ise ki bu kısadır caiz olan sıfatı. Guslün ikinci sıfatı ise caiz olan sıfatı. Yani tabir sahi ise en kısa yoldan gusül alma şekli. Yani en asgari ne yapabilirsin guslünün caiz olması için? Sorusuna cevap mahiyetinde. Deriz ki şöyle abdest alırsın. Bir, niyet getirirsin. Bu kalben yapılır. Mazmaza ve istinşak yaparsın. Mazmaza istinşak yani ağza ve burnuna su verirsin. İkinci olarak. Üç de bütün bedene su ulaşacak şekilde bir defa bedeni yıkarsın. En ihtiyatlısı, asgariyetin en ihtiyatlısı budur. Bu sıfatın delili ise kardeşler, İmran İbn Hüseyin hadisinde diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte, e, birlikteki seferinden bahsediyor. E, İmran İbni Hüseyin diyor ki, anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem konakladığından, konakladığından bahsediyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle seferde giderken Resulullah bir yerde konakladı ve abdest suyu istedi diyor. Sonra diyor abdest aldı. Namaz için sonra diyor ezan okundu diyor. Daha sonra diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanlara namaz kıldırdı. Sonra diyor namazı bittikten sonra birinin diyor onlarla birlikte namaz kılmadığını fark etti diyor Resulullah. Ona neden cemaatle birlikte namaz kılmadın diye soruyor o kişiye. Adam da diyor ki ya Resulullah ben cünüptüm. Yanımda da su yoktu. Yani Resulullah'a bu şekilde cevap veriyor. Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Teyemmüm al bu sana yeter. Sonra bunlar seferine devam ediyorlar. Yollarına devam ediyorlar. Tabi yine su ihtiyacı falan oluyor. Arada böyle bazı kıssalar var. Anlatıyor uzun bir hadis. Bir şekilde suya suya ulaşıyorlar bir kadının yanında vesaire. Sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellem o adama diyor ki Suyu buluyorlar ya. O teyemmüm eden adama diyor ki İleriki zamanda bu kapsuyu suyu al başından aşağı dök. Bakın bu kapsuyu suyu al ve başından aşağı dök. Yani aleyhisselatü vesselam burada tavsiye gitmiyor ve bunu ne yapıyor? Bunu yeterli görüyor. Ancak biz mazmaz insinşağı ziklettik ki bu aleyhiste mazmaz şak yok. Dedik ki bu ihtiyat babındandır. Bunlar çok uzun tartışmalar. Onlara girmeyeceğiz. Evet. Şimdi caiz olan kısmı da bu şekilde. Yani ne yaparsın? Niyet getirirsin. Ağzına burnuna su verirsin ve bütün bedene su ulaştırırsın. Bu yeter. Bu caiz olan kısmıdır. Şimdi e, gusle şimdi e, bunların ikisini birleştiren yani gusle bedel olan teyemmümden kısaca bahsedeceğiz ve dersimizi bitireceğiz inşallah. Şimdi teyemmüm olayı var bir de. Teyemmümle hem kişi abdest alır hem de gusl Şimdi teyemmüm kitap, sünnet ve icma ile nedir meşhur? Kitap, sünnetle meşrudur Öncelikle bunu bilelim. Ve ümmet bunun meşruiyetinde yani teyemmüm diye bir olgunun İslam'da var olduğu hususunda icma etmişlerdir. Allah Subhanahu ve Teala ne buyuruyor? Ve in marda ev ala seferin ev jaa minkum min ev lamastumun nisaa'a felem tajidul maa'a fetayammamoo ve eydikum minhu. Diurki ve in marda eğer siz hastaysanız ev ala seferin veya sefer değilseniz, ev jaa minkum min el veya sizden birisi helal yolundan gelmişse ev lamastumun ve kadınla Kadınlarla da hanımınızla da yani cima etmişsiniz فَلَمْ تَجِدُوا مَاً Ve suda bulamazsanız. فَتَيَمَّ مُوسَعِيدًا تَيِّبًا Temiz bir sa'id ile toprak veya e, yer cinsinden olan şeylerle ne yapın? Teemmüm edin. Bu teemmümle ne yapın? Yani bu toprakla veya onun benzeri şeylerle yüzünüzü ve ellerinizi ne yapın? Meshedin diyor Allah subhanahu teala. Sünnetten biz teemmümün meşruiyetine baktığımızda. Az önceki İmran i̇bn Hüseyin hadisi mesela. Neden namazı kılmadığın sorusuna karşı cünüptüm, su bulamadım diyen kimseye Nebis Sallallahu Aleyhi ne diyor? Diyor ki, Aleyke bisse'id ve innehu yekfik. Sana toprak kullanma diye bir şey vardır. Senin için toprak vardır ve o sana yeterdir diyor Aleyhisselatü Vesselam. Yine biz Cabir radıyallahu anh hadisinde baktığımızda ne Sallallahu Aleyhi diyor ki, Cü'ilet liyel ardu mesciden ve tahura, yeryüzü bana mescit ve... Tahur yani temizlenme aracı ne yapıldı? Temizlenme aracı kılındı. Şimdi şöyle e, fıkıh boyutunu kısaca şöyle toparlayalım kardeşler. Şimdi iki şey için taharet yapılır. Bakın taksimatlı gidiyorum ki tabir sayısı zihninizde cet cetvel gibi otursun diye bakın. Pardon tablo gibi otursun diye bakın. Şimdi diyoruz ki iki şey için taharet yapılır. Bir necasetten taharet. iki hadesten taharet. Naslar'a baktığımızda iki şeyden taharet, iki şeyden temizlik yapılacağı söz konusu. Birincisi necasetten taharet yani necasetten, pislikten temizlenme. İkincisi de hadesten yani, evet e, hadesten temizlenme. Necasetten temizlenme üç kısım. Yani namaz kılan bir insan necasetten temizlenmek durumunda. Bu necasette üç yerden giderilir. Bir, elbiseden, namaz kılacağın elbisenden. iki bedeninden. Bizzat kendi bedeninden. Üçte namaz kılacağın Ne Necasetten tahareti hallettik. Bu da neyle olur? Aslen su ile olur. Başka şeyler de var ona girmiyoruz. İkincisi de ne dedik? Hades'ten taharet. Bu da iki hususla. iki husustan söz konusudur. Bir, ikiye ayrılır bu. Büyük Hades ve Küçük Hades. Büyük Hades cünüplük hali yani cünüplükten temizlenme. İkincisi de küçük hades, yani abdestsizlik hali. Büyük hades cünüplük hali, küçük hades abdestsizlik hali. Hızlıca toparlıyorum. İki şeyden taharet olur. Bir necasetten taharet bu üç kısımdır. Elbise, beden ve namaz kılınan mekandan temizlenirsin, pislikleri izale edersin. de bir pislik varsa izale edersin. Nebis Haselemin mesela hayız kanını temizlemeyi, elbiseden izale etmeye emretmesi buna derildir. Veya işte idrardan sakınmayı emretmesi bedenin pislikten temizlenmesine emirdir. Veya bedevinin işte mescide girip de mescidin bir köşesine pislemesi ve nebi sasilemin onun arabinin bevrine bir kova su dökün demesi mekanın temizlenmesine delildir. Bu necasetten taharetin üç kısmı. İkincisi ise hadesten taharet. Bu da iki kısımdır. Büyük hades ve küçük hades. Büyük hades cünüplük küçük hades, e, küçük hades de abdestsizlik haldir. Büyük hadesi kardeşler yani cünüplük halini kaldırmak için gusül küçük hadesi yani abdestsizlik halini kaldırmak için ise abdest alınır. Bakın. Büyük hadesi yani cünüplük halini kaldırmak için gusül, küçük hadesi yani abdestsizlik halini kaldırmak için ise abdest alınır. Ve hem gusül hem de abdest asıl olarak su kullanarak gerçekleşir. Ancak mesela Su bulamama gibi şer'i bir nedenle su kullanamama durumu ile karşı karşıya kalındığımda kardeşler, su yerine bedel olarak Allah Subhanahu Wa teala toprak veya yeryüzü cinsinden, mesela kaya, kaya çakıl taşları gibi yeryüzü cinsinden olan şeyleri kullanarak teyemmüm etme yolunu bizlere meşru kılmıştır. Bu teyemmümün sıfatı, İster abdest almada, isterse de gusül etmede aynıdır. Bakın, bir insan teyemmümle nasıl gusül eder, nasıl abdest alır? İkisi de aynıdır. Yani teyemmümle abdest almanın şekli de aynıdır. Şekli de, teyemmümle abdest almanın şekli de veya teyemmümle gusül etmenin şekli de aynıdır. Fark yoktur. O da şu şekildedir, bakın. Öncelikle niyet getirilir kalben. Neden? Bin niyet. Ameller niyetleriyledir. Sonra işte bir görüşe göre besmele çekilir. Sonra iki elle yani iki avuç içiyle tek bir defa toprağa vurulur. Yani kişi alır, iki avucunu getirir. Toprağa tek bir defa vurur. Sonra bu iki eliyle yüzünü ve avuçlarını bileklere kadar meseder. Yani yüzünü ve daha sonra avuçlarını ellerinin bileklerine kadar ne yapar? İçini ve dışını ne yapar? Meseder. Bakın dikkat edin. Burada tek bir vuruş söz konusu. Ellerini açarsın, toprağa vurursun. Ellerine toz gelir. Dilersen üfleyebilirsin. Çünkü bazı naslarda geçiyor bu. Dilersen üfleyebilirsin. O fazla toz gitsin diye üzerinden. Kabasını almak için tabir sayısı. Ne yaparsın? O elinde kalan tozu önce yüzüne bir defa böyle bir yüz yüzünün her yerine mes Daha sonra da ikinci kez vurmadan daha sonra da ne yaparsın? Avuçlarını, bileklerine kadar avucunun içini ve dışını ne yaparsın? Mes edersin. Gusül için de bunu yaparsın. Normal abdest için de ne yaparsın? Bunu yaparsın. Delil Ammar İbni Yasir hadisi. Ammar İbni Yasir Radiallahu an diyor ki, Resulullah diyor beni bir ihtiyaç için bir yere gönderdi diyor. Ben diyor bu esnada cünüp oldum. Ama su bulamadım diyor. Fetmarraqtu fisa'idi kema fetmarraqud da betu. Bunun üzerine diyor, toprakta diyor hayvanların debelendiği gibi debelendim. Yani bu zihninde zannediyor ki nasıl gusülde su bütün bedene varacak, bütün bedene su ulaşacak? Zannediyor ki işte toprak da böyle olacak. Yani bütün bedenime toprak ulaşması lazım. O yüzden diyor ki Fetmar Rakufis Saeidi Kematatamar Rakud Dabe. Bunun üzerine diyor Toprakta hayvanların diyor debelendiği gibi debelendim. Sonra diyor Nebi saslemeye gelerek ben diyor durumu kendisine bildirdim. Nebi saslemdi dedi ki Inne mekane kfi en antaqule biyede ike herkese sana şu şekilde yapman yeterli idi dedi ve Sum darba bekfihi el arda darbaten waqide Sonra iki eliyle yere tek bir defa vurdu. Ve nefha fiha ve ellerine veya fihime ellerine üfledi. Summe daraba bihima vejhehu ve kaffeihi. Sonra iki eliyle yüzünü ve ellerini ne yaptı? Meshetti. Bu da aslında çok önemli. Yani mesela şimdi şöyle bir şey söylenebilir. Ya günümüzde zaten su bol. Yani böyle demeyin. Neden? Çünkü mesela ihtimaldir ki mesela ee, kalktım mesela ezanın doğmasına ne? şey Güneşin doğmasına baktım bir iki dakika kaldı. E, gusle vakit olmayacak. Orada teyimmim, ne bazı alimlere göre teğmüm devreye girer. Hemen elini vurursun toprağı yanında varsa ki tabii. hemen vurursun elini toprağa hemen ne yaparsın onunla yüzünü ve elle, e, ellerini meş edersin hemen namaza ne yaparsın? Namaza durursun vesaire. Ki bu hayattır başka zamanlarda ve mekanlarda da temim etmek, zorunda, temim etmek zorunda kalabilirsin. İnşallah bugünkü dersimiz bu kadar. Ancak dersin başında dediğim gibi kısaca önce bir istişare edelim. Ona göre biz demiştik ki işte bu ders için son ders... Ancak Allahu alem e, bazı önemli konular var yani onlar yetişmez. Onları şimdi yeni bir konu da açsak yine uzar, e, yetişmez. O zaman e, ben bunu düşündüm yani dedim istişare edelim inşallah. Bu dersi beşinci veya altinci ders olarak yani uzatalım mı yoksa bu için işte bu dört ders yeterli mi? E, burada cevap olarak kardeşler istiş, e, iştirak ederlerse e, birkaç kişiden evet veya hayır şeklinde çıkarsa en azından istişare gerçekleşmiş olur. Evet. Yani tamam inşallah İnşallah işte yine bir tarih verdi sitede, internet sitesinde. O verilen tarihe göre ııı e 5. dersi yaparız. Ya soru almayacağım dedim ama burada birkaç soru soruluyor. Bunlara kısa cevap vereyim kardeşler. Fazla soru almıyorum inşallah. Yani diyor ki ne Burada bir saniye sorular gözümün kayboldu. Burada besmeleden mi? Gusülde sığınma ve besmele. besmele diyorsun. Gusülde besmele var mı? bir görüşe göre besmele şeker dendi. Delili mümkün E Şimdi şöyle dediğim gibi zaten dikkat ederseniz ben lafızlarımda besmelden bahsederken burada biraz işgal var. Yani besmele e, meselesi hem abdestte hem de gusulde biraz problem. O yüzden alimler ihtilaf etmiştir. Hatta İmam Ahmet diyor ki bu konuda sahih bir şey varid olmamıştır. Her ne kadar e, bazı alimler mesela Şeyh Elbani Allah günümüzün en büyük muhaddislerinden her ne kadar o sahihlese de veya başka alimler de var sahiliyen Ge Geçmişte de var tabi sadece günümüzdeki muasır alimlerden bahsediyorum. sahiliyenler olsa da o da hadis neydi? La salate limen la vudu aleyh ve la vudu el yemen lem yeskur <gülüyor> ismallahi aleyh. Abdest olmayanın namazı besmelesi olmayanın da abdesti yoktur hadisi. Sahiliyorlar bunu elbani falan da ama allah Alem hadis zayıf. Hadis zayıf. Çünkü onlar hadisi e, hasenlerken Hadise, hadise itiraz olarak getirilen 3 illeti de e, defedecek şeyler söylüyorlar. Ama hadisinin 3 illeti yok maalesef. 5 illeti var. O, o, o yüzden o 2 illete cevap vermiyorlar. O yüzden Allahu Alem hadis zayıf. O yüzden ben şahsen gusülde besmele ile amel etmiyorum. Ama işte ben e, dediğim gibi ihtiyat bağımda. Onu da zikrettim. E, Abdest e, duasına gelince o da dedik ki yani Şimdi abdest duası sabit ya. Abdest duası sabit biliyorsunuz. Nebis Aslan diyor ki kim abdestten sonra o duayı okursa cennetin 8 kapısı açılır. O abdest sabit diyorlar ki gusülün içerisinde de namaz abdesti gibi abdest olduğu için tam bir gusülde. Onu da diyor gusülden sonra edebilirsin diyen alimler var. Allahu alim. Hayızlı kadının Kur'an okuması gibi konular içerecek mi? Evet evet içerecek inşallah. Hayızlı kadının Kur'an okuyabilme meselesi içerecek. Ama madem ki sordunuz hayızlı kadın Kur'an okuyabilir mi? Evet ezberden okuyabilir. Ama Kur'an'ı elleyemez. Kur'an'ı ne abdestsiz elleyebilirsin, ne cünüp elleyebilirsin, ne de hayızlıyken elleyebilirsin. Ama ezberden okuyabilirsin. Ezberden okuyabilirsin. Abdestsiz okumayacağın delili maruftur zaten. La yemessül Kur'an'a illa tahir. Kur'an'a ancak tahir olan dokunur. Ayetten bahsetmiyorum. Muvatta'daki hadisten bahsediyorum. O ayetteki kastedilen raci olan melekler değil de zaten. Ama Muvatta'daki hadiste ki. Hadisi de i̇mam Ahmed Ahmet sahiliyor, Şeyh de sahiliyor. Kur'an'a tahir olandan başkası dokunamaz. Tahir kelimesinin anlamı da, o da El-Fazül Müşterekeler'dendir. Abdestsiz hal de tahir olmamaktır. Cünüp hali de tahir olmamaktır. Elinde bir pislik, bedende bir pislik olması da tahir olmamaktır. O yüzden Neb-i Sosyalem diyor ki, La Kur'an Kur'an'a illa tahir. Kur'an ancak tahir olan dokunur. Yani hem gusülden temizlenmiş olacaksın... Yani şey cünüplükten temizlenmiş olacaksın. Yani gusül hali sende var olacak. Hem de abdest hali var olacak. Hem de bedeninde bir pislik olmayacak. Kur'an'a dokunman için bu üç şart vardır demek demiş oluyor. Nebi sallallahu aleyhi ve ala aleyhi ve sahbihi ve sellem. Hayız kalın Kur'an okulu. Abdesi Kur besmeyi Besme, ama ediyormuşsunuz. Onu sonra konacağım. Ben. Tamam kardeşler ben biraz rahatsızım. inşallah çok acil amel amel etmeye ihtiyacınız olan bir soru yoksa soru almayayım önümüzdeki hafta inşallah çünkü rahatsızım dediğim gibi Allah'a emanet olun. Allahu aleyhi ve sellem salallahu aleyhi Muhammedin ve ve Allah sizden razı olsun. Selamünaleyküm ve rahmetullah ve berekatü.